öbür dersimize, yani sahabenin ahlakına e, döneceğim ve dersimizi oradan tamamlayacağız inşallah. Evet. Geçen haftaki dersimizde sahabenin önemli olan ahlaklarından birisi beşinci yani sıfatları sıfatlarını işlemiştim. Neydi o? Beşinci sıfatları cahiliyeyle olan aralarındaki bütün cahiliye iplerini kesmeleri, irtibatlarını koparmaları, cahiliyeden yüz çevirip Allah'a yönelmeleri, Allah'ı, Resulünü ve müminleri dost edinmeleri. ile olan bütün alakalığını koparıp, Allah'a yönelip, Allah'ı, Resulünü ve müminleri dost edinmeleriydi. Bugün işleyeceğimiz de konu altıncı sıfatları olan 6. hususiyetleri olan <gülüyor> istihanetuhum bi zekhari fiddunya ve zinati <gülüyor> hal cawfa istihanetuhum bi zekhari fiddunya ve zinati hal dünya zinetlerini hafife almaları ve dünyanın geçici olan kandırıcı olan şeylerinden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 Evet, allah Teala bir ayetinde kafirlerin dünyaya aldandıklarını şöyle beyan ediyor. Onlar aslen dünyaya ve din, dünyanın zinetlerine geçici olan menfaatlerine kapıldıklarını ve aldandıklarını beyan ediyor. Estaizu billah. Bakara suresi 212. ayet. Zuyyine lillezine keferul hayâtu d Dünya hayatı kafirler için süslü kılınmıştır. Onlar için süslüdür, güzel görünür. Onlar için idealdir, mükemmeldir. Bununla beraber وَيَسْخَرُونَ مِنَ Ve müminlere karşı da müminlere karşı alayıcıdırlar. Alay ederler müminleri. Çünkü müminler dünyaya ehemmiyet vermezler ya. Bunlar dünyaya ehemmiyet verdikleri için müminlerle de alay ederler, hafife alırlar. Ve ayetin devamında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 Her birisi bin sene yaşamak ister Yahudilerden. Ölümü istemez. Böyle dünyaya sımsıkı sarılmışlar. Dünyadan ayrılmak istemez. Bunun gibi kafirlerin geneli hepsi nedir? Dünyaya karşı böyle bir bağlılıkları vardır. Dünyayı en güzel şekilde imar etmeye çalışırlar. Bütün lezzetlerini tat tatmak isterler. Bütün zevklerini, bütün güzelliklerini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 ve İran'ı fethetmek üzere İslam'ı ulaştırmak üzere o topraklara gidiyorlar İslam'ı tabi onlara arz ediyorlar fakat onlar İslam'ı reddediyorlar tabi ordu hazırlanıp gidince Sad radiyallahu komutanlığında ordu gidiyor tabi mecusiler o zaman mecusiler hakim onlar da Rüstem diye bir komutanı gönderiyorlar yanına bir sürü ordu veriyorlar ve o da gidip safvalıyor Savaş için hazırlıkta bulunuyor. Ama savaşmadan önce <gülüyor> elçi istiyor. Müslümanlardan. Tutuyorsa radıyallahu anh Amr denen bir sahabeyi gönderiyor. Git diyor, görüş diyor. Komutanla beraber görüş diyor. Tabi Amr atlayıp gidiyor. Tabi Üstem.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 virüsle hemen haber veriyorlar böyle böyle geri dönmek istiyor eğer, ya da silahlarıyla falan girmek istiyor kuşanmış olduğu halıyla ya alt üstü bir adam değil midir diyor korkuyor musunuz bırakın gelsin tamam silahıyla girsin diyor tamam diyorlar buyur altından iniyor Mızrağıyla orada yastık koymuşlar böyle yolda halılar serilmiş en güzel halılar böyle biliyorsunuz İran halıları meşhurdur halılar serilmiş yastıklar konmuş etrafına Yastığın bir tanesini deliyor, oraya atını bağlıyor. Elinde mızrağıyla yürümeye başlıyor. Bir halıya vuruyor, bir yastıklara vuruyor. Bir halıya vuruyor, bir yastıklara hepsini delik, delik deşik yapıyor. Ve çadırın içine giriyor. Bir rivayete göre de Rüstem ona böyle tahta oturması için gösteriyor. Hayır diyor ben sizin bu israf üzere kurulmuş olan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 deyin Allah'ın kölesi olmak zorundadır. Bu sebeple diyor insanları dünyanın köleliğinden çıkartıp Allah'a köle etmek bu esaretten kurtarmak için geldi diyor. Ve min cevrel ediyani ila adlil Ve dinlerin zulmünden kurtarıp İslam'ın adaletine ulaştırmak için. Bu da çok muhteşem bir söz. Dinlerin zulmünden çıkartıp İslam'ın adaletine ulaştırmak. Biliyorsunuz aslen dinler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 Müslümanın topraklarında yaşarsınız ve Müslümanlar sizi korur. Ya da bunları da kabul etmeyecekseniz üçüncü şık da sizinle savaşmaktır diyor. Tabi mühlet istiyor şu bu en fazla diyor sana üç gün veririm diyor Peygamber Efendimiz salasınım. Çünkü üç günden fazla mühlet vermez diyor. O zaman biz de düşünelim diyor. Çekip gittiği zaman tabi alay ediyorlar etrafındakiler. Ya şuna bak diyor bu paspal haliyle gelip böyle konuştu.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 İşte yaşadıkları evleri diyor, üstüne çıktıkları merdivenleri, yürüdükleri merdivenleri, tavanlarını diyor, gümüşten ve altından yapardık diyor. Biz onların yaşadıkları o evlerini, o kapılarını, o merdivenlerini, o çatılarını altından ve gümüşten yapardık diyor.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 Bunlar çok da büyük şeyler değil. Allah Teala zaten dünyaya ehemmiyet vermez. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Bütün bunlar diyor dünyanın geçici metadır. Geçici faydalanmasıdır. Bunlar ehemmiyetsiz olan şeylerdir. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Ve ahiret de diyor muttakiler içindir diyor. Muttakiler için kılınmıştır ahiret, onlar için hazırlanmıştır. Dolayısıyla dünya geçicidir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadisinde dünyanın durumunu beyan ediyor. Diyor ki لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَحَ بَعُوْضَ Eğer dünya Allah katında bir sivrisine kanadı kadar değer etmiş olsaydı مَا سَقَالْ كَافِرَ مِنْهَا شَرْبَتَمَا Kafire bir yudum su bile vermezdi. Allah'ın yanında düşünün bir sivrisine kanadı kadar değerli olmuş olsaydı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 Hasırın üstünde yatmış Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Uyanmış kalkınca bakıyor ki yan tarafı vücudunun açık olan yerlerinde hasır izi görünüyor. Ve Hazreti Ömer gözyaşı döküyor, ağlıyor. Ya Resulullah diyor Kayser, Kisralar diyor böyle yani çok rahat hayat yaşarken sen bu kadar değerliyken Allah'ın yanında Allah'ın seçkin bir peygamberiyken böyle bir hayat sürüyorsun diyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ömer diyor şüpheye mi düştün diyor. Burada İbn-i Kesir Rahmetullah Aleyh tefsirinde beyan ediyor bunu. E fi şekkin ente yabnel ya khattab diyor. Sen şüphe ve içe içerisinde misin diyor yabnel khattab. Ve devamında diyor ki ulaike kavmun uccilet lehum tayyibatuhum fi hayatihimu dünya. Bu kavimler, bu bahsettiğin kavimler Kisralar, Kayserler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 هرشي شيء من المؤمن القلندر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين